Elhamdülillahi Rahmanir <gülüyor> Rahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugün dünya üzerinde Batı kültürü diye bir kültür kuzeyden güneye, doğudan batıya kadar bütün dünyayı etkisi altına almış hatta önüne katmış sürmektedir desek, yabancı ve yalancı bir söz söylemiş olmayız. Batı kültürü, Kur'an'ımızın batıl dediği şeyi temsil ediyor. İnsanı ilahlaştıran, insanın arzularına hiçbir sınır getirilmesine izin vermeyen, Deliyle akıllıyı, vahşiyle medeniyi, her tür insanı putlaştıran, böylece kıyamete doğru dünyanın dönüşünü hızlandıran bir kültüre, batı kültürü diyoruz. Ne yazık ki, İslam dinine iman etmiş müminler olarak bizim hiçbir şekilde, Etkisi altında kalmamamız gereken bu kültür bugün ümmeti Muhammed'in topraklarını neredeyse yüzde yüz denebilecek şekilde etkilemiş durumdadır. Hele bir 15-20 sene sonraki neslin hiçbir şekilde Batılılardan tefrik edilemeyecek kadar Batı kültürünün etkisinde kalacağında ne yazık ki ciddi korkularımız var. Elbette Allah Kerim'dir. Ümmeti Muhammed silkinir, bu çirkinliği de üzerinden atar, ona bir şey diyemeyiz. Ama görünen köy, kılavuz istemer, Batı herhangi bir belge istemiyor, ümmeti batırıyor. Böyle bir sürece girmiş bulunuyoruz. Aziz kardeşlerim, batı kültürünün iki yüzlü olduğunda, vahşi olduğunda tartışılacak bir boyut yoktur. Hem iki yüzlüdür, hem vahşidir. Batı ne kendisine, ne de peşinden sürüklemeye çalıştığı uluslara, Gerçek yüzünü hiçbir zaman göstermemiştir. Bosna Hersek olaylarını unutmuş değiliz. Birleştirilmiş milletler olarak getirildikleri orduları ile bile insan katliamı yapmış, barış için geldikleri yerde insan öldürmüş kültürü yansıtıyorlar. İki yüzlüdürler. Bunu başka bir konu olarak düşünüyorum. Ama bugün batının iki yüzlülüğünü, sahtekarlığını asla samimi olmadığını konuşacağımız bir konu var. Kadın konusu. Bugün kadına hürriyet, kadını özgürleştirme diye bir kampanyayı yaklaşık 150 senedir batı savunup duruyor. İslam toplumunda Nereye girdiyseler ordularıyla veya müstemleke yöneticileriyle nereye girdilerse ilk işledikleri, ele aldıkları konu kadın konusudur. Kadın hayatın özüdür, hayatın aslıdır, bundan dolayı bunu yapıyorlar diyemiyorum. Kadını ele aldıklarında, İstediklerini daha rahat yapacakları için yapıyorlar. Burada batı gerçeğini iyi anlamamıza yardım edecek küçük bir kesiti büyütüp buraya getirmekte faydalı bir iş yapacağımı umuyorum. Kardeşlerim batı kadına hürriyet derken, kadını özgürleştirmek istiyorum derken, kadın rahat olsun derken, bir, geçmişi temiz değil batının, iki, bugün de samimi değil batı. Batı, kadını saygın tuttuğundan, anne gördüğünden değil, kapitalist dünyasına, kadını sömürmek için, iyi bir malzeme gördüğündendir. Geçmişinin samimi olup olmadığını, bilimsel boyutuyla değil ama, inceleme imkanı olanlar için, güzel bir örnek oluşturması bakımından, bir iki resim göstermek istiyorum. Bu resim, ne biliyor musunuz? 17. yüzyılda, 18. yüzyılda Londra'da, karısından bıkıp, açık artırmayla karısını satanların görüntüsü. Bu İslam toprağında çizilmiş bir resim değil. Bu resim, kendi ülkelerinde ressamların çizdiği bir resimdir. Kadını bıktım, kullanamam, değerlendiremem diye eşya gibi görüp açık artırmayla sattıkları resimdir. Hür kadınları nikahım dedikleri, kilisede nikah kıydıkları kadınları böyle götürmüş, satmışlar. Şimdi bu adamlar kadını özgürleştirdiklerini kadına hürriyet getirdiklerini nasıl söylüyorlar ki? Şu resim nedir? Bu da İngiltere müzelerinden alındı. Bu İslam toprağında değil. Bu at bağlamak için, gemlemek için bir alet de değil çok konuşan kadınları susturmak için icat ettikleri teknolojileri bu da onların kendi müzelerinden görüntü burada biz ümmeti Muhammed olarak sizin karanız var bizim beyazımız var düellosuna girmiyoruz ama senin geçmişinde bu var bunu da ressamları böyle çizmiş. Kadın çok konuşmasın diye. Bunun sanat ürünleri olarak çeşitlerini de yapmışlar. E Avrupa tabi sanatta ileriler. Bugün bunların nasıl kullanıldığına dair filmler internette var, izlenebilir. Bugün İslam ülkelerine, halkı Müslüman olan topraklara, Ümmeti Muhammed'in kadınlarına, kültür kazandırıyoruz, modern hayat kazandırıyoruz diyenlerin geçmişinde bu olması, onların, tek bir kelime bile kadın hakkında konuşmamalarını gerektiriyor. Geçmişlerinde bu var da, şimdi kadını gerçekten hürriyetine kavuşturdular mı? Bunu konuşmamız lazım. Buna dair söyleyeceğimiz bir iki sözümüz var. Bir kere bu kültür, muharref Hristiyanlıktan kaynaklanıyor. Adem Aleyhisselam'la Havva annemiz, cennette bulunduklarında, şeytana Havva kandı. Havva, Adem'i de kandırdı, Adem de suç işledi, cennetten kovuldular. Düşüncesi onların batıl, muharref kültüründen geldiği için. Sizin yüzünüzden, ey kadınlar, biz cennette değiliz şimdi, sizin yüzünüzden bu dünyanın çilesini çekiyoruz. İnancıyla kadına bakıp Roma'da kadın yakmayı maharet zannettiler. Kendi kültürlerinden üremiş, kendi muharref inançlarından üremiş, bu sapık düşünceden tövbe edip iman etmeleri ve Allah'ın kulu diye kadını da kardeş insan kabul etmeleri gerekirken, akıllarınca, o bataklıklarından kadınları aldılar, başka bir bataklığa, kapitalizmin sömürge aracı olmaya getirdiler. Kadını, hürriyetine kavuşturduk diyorlar. İddia ediyorlar. Kimden kurtardılar kadını? Roma kültüründen alıp, Avrupa kültürüne getirdiler. Sanki Avrupa kültürü, Roma'nın uzantısı değil mi? Çağlar değişti. Sistem değişti. Böyle prangalar, böyle kelepçeler vurmaya gerek kalmadı. Dolayısıyla, kadını kurtardık dediler. Bu gerçeği bizim tartışmamız lazım. Ancak, bu batılı kadını tartışırken biz, Allah'ın kulu, erkeğin yarısı, toplumun aslı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, üç tane kız yetiştirene cennet vaat ediyorum, dediği, kadını, başka bir yerde sömürge aracı gören, bulaşık makinesi gibi değerlendiren, ve dilediği gibi işkence eden, zalim kim olursa olsun, onu müdafaa edecek halimiz yok bizim. Zalim her yerde zalimdir. Ama batı merhametli değildir. Batı samimi değildir. Bunu konuşuyoruz biz. Batı iki yüzlüdür. Batı kapitalisttir. Paracıdır. Menfaatçıdır. Cinselliğin en sapığına kadar her şeye hürriyet veren buna da en çok kadını kurban eden ekolün başıdır batı. Bu gerçeği bildikten sonra zalim her yerde zalim kadın da olsa zalim erkek de olsa zalim doğulu da olsa zalim batılı da olsa zalimdir burada kadını hürriyete kavuşturduk derken batı ne yaptı kadını hürriyetine kavuşturdu çalışan erkek dünyasına kadını da kattı sanayi devrimiyle beraber batılı Kadın da çalışsın dedi. Kadına hürriyet diye getirdikleri şey, çalışmasıdır kadının. Piyasaya çıkmasıdır. Bunu, niye temenni etmiş olabilir? Batı kültürü kadının çalışmasını, bu kadar aman Allah'ım, yani kadın çalıştıkça, yorulmuyor mu? Tam aksine dinleniyor mu ki, kadına çalış dedik diye, hürriyetine kavuşturdu düşünüyorlar. Yani insan, çıldırası geliyor çok çalışmak 8 saat bir fabrikada bir atölyede çalışmak nasıl bir hürriyet oluyor bunu anlamadım ama mesele ne biz insanca baktığımız için buna bir anlam veremiyoruz kadın çalışırsa vergiyi tam %100 iki katı alıyorsun devlet olarak vergi üzerinden baktığın zaman mesela 10 milyonluk bir ülkede 5 milyon insan işçi ise sadece erkekler çalıştığı zaman kadın da çalışacak, çalışabilir dediğin zaman çalışanın 10 milyona çıkıyor. Topladığın vergiyi de %100 artırmış oluyorsun. Vergiyi artırmak, çalışanı artırmak ne demek? Tüketimi artırmak demek. Dolayısıyla 100 nüfuslu bir köyde ya da 100 erkek, 100 kadınlı bir köyde sadece erkekler çalışıyorsa bu da devletin vergisi ne muhatapsa ki Avrupa kültüründe çalışan otomatik vergi ödüyor. Çalışan üzerinden vergi alıyor devlet. 100 kişilik vergi alıyorsun kadın da devreye girince 200 kişilik vergi alıyorsun o köye 100 fazla kazanç maaş girdiği içinde otomatik olarak tüketimi %100 arttırmış oluyorsun sadece 100 erkeğin çalıştığı bir köyde mağazalara tüketim merkezlerine giriş çıkış oranıyla 100 kadının daha ona katıldığındaki oran aynı değil Dolayısıyla biz din açısından ve insanın aslı olan, toplumumuzun ruhu olan kadın ana açısından baktığımızda, kadın çalışınca kadına eziyet oluyor diye düşünüyoruz. Zaruri alanlar dışında kadın çalışmasın yazık oluyor. Toplum annelik kabiliyetini kaybediyor. Çocuklar küçük bebeklik günlerinden itibaren anne hasretiyle büyüyorlar. Annenin yerini başka değerler oluyor Öğretmen alıyor, okul alıyor. Bunlar hiçbir zaman doğal anne değil. Yapay anne bunlar. Yani bireysellikten kurumsallığa geçmiş gibi farklı bir dünyanın insanı geliyor. Yeni nesil ana tanımayan, analık yapamayan bir nesil olacak diyoruz biz Avrupa'da olduğu gibi ama bunu din, insan ve ahlak açısından bakıyoruz kapitalizm açısından baktığımızda ise durum böyle değil o açıdan bakınca haklılar o, o açıdan haklılar neden haklılar 100 kişinin çalıştığı yerde 200 kişi çalışınca 200 kadın ve erkekli çalışma olunca vergi artıyor vergi arttıkça devletin çapı büyüyor devletin çapı büyüdükçe tüketim çoğalıyor tüketim çoğaldıkça hayat çarkı daha hızlı işliyor Arada din erimiş, Arada ahlak erimiş, Arada insan erimiş, Önemli değil ki, Para her zaman bir numara, Para bir numara, İnsan iki numara, Humanist iddialarla, insan üzerine yatırımlar, Edebiyatlar yapılmasının ne kadar inandırıcı olduğunu da Avrupa'da görüyoruz, Humanizm kadar gereksiz, Yani insanı tanrılaştıran, anlayış kadar gereksiz, ve yerini bulamamış bir anlayış yoktur. Ve, esasen, Avrupa devletlerinin, 100 kişi, erkek çalışıyor, 200 olsun bunlar kadınlarla beraber, derken ki temel, politikalarından, sinsi sosyal politikalarından biri, daha fazla kontrol altında, vergi numarası olan, ve daha fazla, para girdiği için, bölmeye müsait toplum oluşturmaktır bir erkeğin çalıştığı evde para erkeğin elindeyken ki erkeğin aile reisliği o evin kadını da çalıştığında kadın da erkeğe güç getiren para kadar güçlü olunca güç ikiye bölünmüştür evin kızı ve oğlu da çalıştıklarında dört başlılık vardır o evde Dört başlı bir evde dört fikir yürüyecek demektir. Bu o evin mobilyası değiştirilirken de bir sorun. O evde bir iman, bir ahlak ilkesi oluşturulurken de bir çöküntüdür. Böylece o evde tek sözü dinlenecek güç o ülkenin yönetimidir. Polistir avukatlıktır, vergi dairesidir, kanunlardır, ahlak ve din, her bireyin kendisine göre, bir karar verme hakkı olan, bir anlayış olduğu için, mesela ahlak, bağlayıcılığı ne ki ahlakın, sana göre ahlak, bana göre değil, sana göre de değil, bana göre de değil, dediğinden dolayı, Böl parçala siyasetine en uygun sistem, herkesin bir evde çalışma sistemidir. Herkes o evde çalışıyorsa, sistem budur. Bundan 100 sene önce, Anadolu'da babaların gücü, ceplerinde para olan tek birey olduklarından da evde. Şimdi herkesin banka hesabı olunca, banka hesabı olan, kimsenin hesabına, Önem vermiyor. Kendi hesabı var zaten. Baba ahlakını kendisi için saklıyor. Artık işe girmiş olan, hele bir de devlet memurluğu gibi bir işe girmişse, delikanlı ve kız ve kadın, kendisini idare ediyor. Bu, o aile bireylerini, daha kolay idare etme. Daha kolay yönlendirmedir aynı zamanda. Biri çıkıp bana, öyle değil canım aslında daha da, farklı der dedik ya ahlak ve din ve sosyal değerler herkesin ağzına göre zaten isteyen istediği gibi konuşuyor ben de böyle diyorum bir başka nokta Avrupa bugün 18 yaşına gelince ana takmayan baba takmayan, aile kabul etmeyen ve evladıyla ilgilenme mecburiyeti hissetmeyen yasalarla yönetiliyor. 18 yaşından önce de kaza ara çocuk 11 yaşında çocuk babam beni üzüyor diye polisi aradığı dakikadan itibaren polis gelip çocuğu alıp kimin nasıl yetiştireceği belli olmayan bir yuvaya teslim edeceği bir sistemle yönetiliyor. Bugün kadın hürriyetine kavuştu özgürlüğüne kavuştu denen Avrupa'nın geldiği sonuç budur. Ümmeti Muhammed'i de bu sonuca doğru götürüyorlar. Yani bugün Avrupa'da anne okuldur, çocuk yuvalarıdır, devletin kreşleridir. Öbürleri filmlerde var. Hayat gerçeğinde bizim anne dediğimiz şey yoktur. Annenin kaybolduğu yerde anne şefkatiyle, anne ninnesiyle büyümemiş çocukların bulunduğu bir toplum vahşet toplumudur. Şimdi herkes Avustralya'da işte 10.000 bin tane deveyi Avustralyalılar öldürüyor. Bu vahşet değil mi diyorlar. Allah size akıl fikir versin be kardeşlerim ya. 10 bin fazla insan var burada dense öldürmez mi onları zannediyorsunuz? Avustralya için su değerli. Değerli bir şey. Suyu bıraksan, kavak ağacı bile değerli onun için. Senin varlığın o suya zarar veriyorsa, insanı bile katleder. Etmediler mi? Kaç insan öldürdüler Afrika'da? Afrika'nın toprağı daha çok onlara kalsın diye. Küfür, körlüktür, bataklıktır böyle ince ayarları olmaz ya onlar hayvan haklarına bizden daha saygılılar bunu külahımı oku diye bir şey var ya hayvan haklarına saygılı değil onlar onlara tavşan kürkü lazım olduğu için kediyi çok oynanca, oyuncak olarak kullanmak istedikleri için köpeği çocuk yerine koydukları için hayvanları severler onlar samimi değildirler Allah'ın mahlukudur buna can veren bana da can veren Allah'tır deyip saygılar olmaz hiçbir zaman ve burada bir nokta daha var. Anne ile büyümeyen, anne ruhu taşımayan, annenin o gözündeki pırlanta ışıkları görememiş olan çocuk, ne erkek olur ne kadın olur sonunda. İnsan olma yeteneğini kaybeder. Bunun için Avrupa bugün belasını bulmuş, cinsiyet kaybı olan bir nesille yaşamaktadır. Ne erkektir ne kadındır, Nedir belli değil. Tip nereden çıkmıştır? Bunun çıktığı yer Müslüman toplumun da şu anda özendirildiği bu anasızlık kültürüdür. Yoksa durup dururken bir erkek kadın sevdası, kadınlık yaşama sevdasına düşer mi? Bir kadın erkek olma sevdasına düşer mi? Düşer. Nasıl düşer? Bu akılsız idrakle düşer. Her şey Sanayi devrimiyle başladı. İşçi sayısını artırmakla başladı. Kadını fabrikalara taşımakla başladı. Bunun sonucunu Avrupa 200 sene sonra anladı. Geldiği noktayı ama bu tükürdüklerini yalayamayacaklar. İşte gelinen nokta nedir? Sokaklar ev durumuna gelmiştir Avrupa'da. Artık Avrupa'da sokaklar sabahlara kadar sallesini akıtan berduş gençlerle doludur. Din Avrupa'da Deniyor ki işte dinsizlik çok yaygın. Orada yaşayan Türklere bile bu dinsizlik neredeyse sirayet ediyor. Yahu Allah'tan kork kardeşim. Avrupa'da insanlık var mı dindarlık olsun? İnsanlık var mı ya? İcad ettiği silahı insan üzerinde deneyen tip bunlar değil mi? Cezayir'de icat ettikleri topları Binlerce insanı Sahra'ya yerleştirip 50 metre, 1000 metre, 2000 metre öteye yerleştirip hangisiyle çabuk ölecek diye topları insan üzerinde deneyen ülkenin insanı Fransız insanı değilmişin be deneyi ülke. İnsanlık var mı ki dindarlık olsun? İnsanlıktan sıyrılmış gitmiş hayvan mıdır nedir? Sokaklarda belli olmadan yaşayan birisinden hangi dine bağlanmasını bekliyorsunuz ya? Hangi dinin mensubu olabilir o? batı hiçbir zaman dindarlığında da samimi olmamıştır onun için ekonomilerine tak ettiğinde hristiyanlığı da devirdiler şimdi hristiyanlık var papalık var da kimse demesin var tabi toplumu sosyal yapıyı dizgin etmek için papa gerekiyor kiliseler gerekiyor sonra bakıyor ki bu mahallede gerek yok kiliseyi satıyor fabrika yap bunu ne yaparsan yap diyor okul yap diyor. Batı asla samimi değil, kadın konusunda da samimi değildir Batı. İki yüzlüdür. İki yüzlülüğü de çok ciddi bir şekilde teknolojiktir. Nasıl teknolojiktir? Aslında iki yüzlü olduğu halde elindeki teknoloji yani şeytanın onu yönlendirmesiyle geliştirdiği sistemlerle kendisini daha orijinal göstermektedir. Tabi iyi kalan, fıtrata uygun hayat yaşamaya devam edeni hayatın gerisinde zararlı, sakıncalı çağlar dışında gibi göstermekte de bir sakınca görmemektir batı kadın konusunda etçidir, dericidir etçidir, dericidir yani kadının ruhuna ve kadınlığına ve annesine saygısı yoktur hiçbir şekilde yoktur Filmlerinden bunu görebiliriz. Siyasetlerinden görebiliriz. Eğer Batı gerçekten kadının kadınlığına saygısı olsaydı, Arakan'da, Hindistan'da, Keşmir'de, Filistin'de, Afrika'da, bebeğiyle, sokaklarda sürünen bebeğiyle ve küçük çocuklarıyla, aç, açık, çıplak, tankların altında ezilen kadınlar için göz yaşı samimi değildir, İki yüzlüdür, etçildir, ve dericidir, batı, yüzey üzerine takılı kalmıştır, ruhu yoktur, ruha da hiçbir zaman, talip değildir, ne yazık ki, bu herkesin, e, bildiği, çok büyük bir hakikat olduğu halde, maalesef, e, hakikati konuşmak, acı geliyor, zor geliyor, ama, bir kişi, bir kişi, Delilik gömleğini giyip hakikat budur derse inşallah gelecek kuşaklar bir deli hakikati itiraf etti. Biz annemiziz, annemizi görmek istiyoruz. Ümmetin aslını, insanlığın aslı olan kadını görmek istiyoruz demişti diye hayırla yad ediliriz inşallah. Burada bir nokta daha var kardeşlerim. Bugün batı akla hayale gelmeyecek kadar kadın konusunda batmıştır belasını bulmuştur elimde akademik bir konu olarak değil medyadan hızlı bir şekilde bu ders için topladığım rakamlar var Amerika batının şahı şu anda enteresan rakamlar tespit ettim Amerika'da her 98 saniyede yani yaklaşık 1.5-2 dakikada bir bir kadın cinsel tacize uğruyormuş. Saatte bir değil. Her iki dakikada bir kadın polisi arıyor, cinsel tacize uğradığını söylüyor. Ve bugün, Amerika'da her altı kadından biri, ya cinsel kaçırma taciz görmüş, ya da, böyle bir saldırıyla, güvenlik için bir yere kaçma ihtiyacı hissetmiş. Ve, Amerika'da üniversite öğrencisi kadınlardan her dört kadın veya kızdan biri üniversitede cinsel taciz görmüş. Batıdan konuşuyoruz. Ve bugün Amerikan ordusunda cinsel taciz oranı yüzde otuz sekizi bulmuş. Her yüz askeri personelden otuz sekizi üstleri tarafından veya işte bir yere sıkıştırılmış esna arkadaşları tarafından taciz edilmişler taciz de zaten tokalaşmakta kucaklaşmakta iki öpüşmekte onlar birbirlerine ayıplamıyorlar ne taciz dediklerini artık biz bu mikrofonun önünde konuşamayız bize göre bakış bile bir taciz çeşitidir mümin kadına bakamazsın bile dikkatli bakarsan mümin kadın yani bundan rahatsız olur biz tacizden bunu anlıyoruz onlarsa tacizden başka bir şey anlıyorlar şimdi batı burada yaşadığının büyük bir rezillik olduğunu anladı 200 sene bile olmadan geldikleri nokta insanlıktan utandıracak hale geldi Amerika ki herkesin silahlı olduğu bir ülkedir, Avrupa'dan daha güçlü silah kullanan, kadınların cebinde de çantasında da silah var, erkeklerde de silah var, buna rağmen, iki dakikada bir polis aranıyor, ve ben taciz görüyorum deniyor. E, Amerika gibi bir ülkede, herkesin, karıncaların bile, uydudan takip edildiği bir ülkede, ama, gelinen noktada anlaşıldı ki, kadını, evinden çıkardıktan sonra batının geldiği nokta bu rakamlardır. Bu rakamlardır. Bu rakamlardan sonra batı tedbir aldı. Ne yaptı? Bizim ülkemizde de bir nebze uygulanan kadını dijital alanına bile yaklaşamayacağın korumalar altına aldı. Yağmurdan kaçarken doluya tutuldular. Aile kökten gitti bu sefer. İnsanlar resmi dairelerde kaydettirmeden evleniyorlar Avrupa'da. Bu da bir Avrupa faciası. Niye? Çocuk olunca da kazara onu götürüp nüfusa ikisinin üzerine kaydettiriyorlar. Karı koca değiliz ama biz diyorlar. Nesiniz? Aşk hayatı yaşıyoruz diyorlar. Çünkü kadın böyle büyük bir taciz görünce bu dünyada, bu gördüğü tacizin sonucu olarak yanına yanaşılmaz baş belasına döndü onların gözünde. Vahşetten beslenen, bu yaklaşık 200 senelik kültür, kapitalist anlayış, her şeyi para gören anlayış, olayın aslına dönüp, bir tür tövbe edip, fıtri hayatı, doğal kadını, doğal erkeği, doğal aileyi, yeniden oluşturma mücadelesi yapacak yerde, daha vahşi tedbirler aldı. Bu sefer, ortaya ne çıktı? Ailesizlik. İnsanı kökten kurutma sonucu çıktı. Bir de bu çok iyi şeymiş gibi, Ümmeti Muhammed'in topraklarına da bunu ithal ettirdiler. Ümmeti Muhammed de, mecburen hileyle baskıyla sana şunu satmam, seni şuraya sokmam, buradan almamla ümmeti Muhammed'te imrendirildi bu işe. Belki 20 sene sonra lâketler Allah ümmeti Muhammed'in toplumunda da bu felaketler böyle konuşulacak ki şimdi çok aşağı değil. Yani çok daha iyi durumda değiliz onlardan. Biz şunu hala anlayamadık. Allah'tan kaçtıkça yaklaştığımız şeytandır. Ve şeytandan bir tek damla rahmet damlamaz. Avrupa kaça kaça Allah'tan şeytanın ciğerine kadar girdiler. Soluğu oldular şeytanın. Bundan biz ibret alıp Allah'a doğru geri dönmemiz gerektiği halde biz de bu sefer benzer süreci toplumlarımızda yaşayarak, bu felakete doğru gittik, ve hala gidiyoruz, ve işin garibi, bu konuyu konuşması gereken, hoca efendiler, alimler, aman Allah'ım bu başa bela bir şey, medyaya düşersin diye korkuyorlar, konuşamıyorlar, kıyamet günü, görülecek tabi, bildiği hakikatları söylemeyenlerin, Evirip kıvırmalarının nasıl geme dönüşeceğini ağızlarına gem vurulacağını görecekler o zaman bedeli şehitlikse şehit ol linç olmaksa linç ol hakikati söyle giden şey kavak ağacı değil incir ağacı değil giden ana giden kadın Havva'nın kızları gidiyor aile gidiyor böylece toplum gidiyor ümmeti Muhammed gidiyor ama bunu konuşmak tabii ki kolay değil. Cennet ucuz mu? Cennet ucuz mu? Burada ben kardeşlerim, iki hadisi şerif ve bir ayet okuyacağım. Batının bu süreci, bu şekilde yaşamasını, bizim hangi mantıkla görmemiz gerektiğini, yani kadın olayına, bu görüntülerin sahiplerine karşı biz hangi tavırla sahip çıkmamız gerektiğini ya da bizim kim olduğumuzu anlatan erkek kadın kavgası ile ilgili ki bu eski zamanlardan beri var yeni bir konu değil yeni bir konu olmadı İngiltere müzelerinde zaten belli. <gülüyor> Bugün biz ümmeti Muhammed olarak Allah'a iman ediyoruz. Elhamdülillah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz. Şeriatımız var, başıboş değiliz biz. Şu devrim, bu evrimle biz değişecek bir ümmet değiliz. Allah'a hamdolsun. Birincisi biz, kadını ve erkeği, vel mu'minûne vel mu'minâtu ba'duhum evliyâu ba'du olarak görüyoruz. Mümin erkekler, mümin kadınlar, birbirlerinin velileridirler birbirlerinin velileridirler kadınlar bizim velimizdir sadece okula giderken kolundan tutup çocuğun velisi olarak götürüyor o değil bizim velimizdir aynı şekilde kadınların velisi de erkeklerdir bizi yaratan bize bunu uygun bulmuştur Kur'an böyle diyor bitti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Sizin en iyiniz, kadınlarına iyi davranandır. Ben en iyiniz olduğum için de, kadınlarıma en iyi davranan benim. Bu ümmetin peygamberi, bu ümmetin en iyisi. Onun için en iyi kadınlara davranan benim. Kadınların, hakkını hukukunu gözeten onun velisi olan benim sizin en iyiniz de kadınlara iyi davranan olacak kadını kadınlığından dolayı hor gören eziyet eden maazallah peygamber sallallahu aleyhi ve sellem açısından kara listededir bu kadar basit bu sevgili peygamberim sallallahu aleyhi ve sellemin kuralı ve biz kadın konusunda çekirdekten tedbirler alan bir peygamberin ümmetiyiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor kim üç kız çocuğunu yetiştirir hor tutmaz onların haklarına saygı gösterirse kesinlikle cennet ona vaciptir Sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim vazifemiz, kadına saygı göstermek, kadının haklarını kollamak değildir. Bu çok basit. Bu ancak Avrupalının yasalarına, tüzüklerine, edebiyatına koyabileceği bir şeydir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin düzeyi, her Müslüman erkeğin, hiç olmasa üç tane, Müslüman kızı bu topluma kazandırma hedefidir. Hem de, onları bağrına basacak, ne diyor, onları bağrına basacak, ve yarhemuhunne, onlara merhametiyle davranacak, ve onların kolu kanadı olacak. Bu bizim düzeyimizdir, ümmeti Muhammed'in düzeyidir. Cennet diye bir emeği, bir gayreti ve bir beklentisi olanların düzeyidir hayatı parayla ölçen ekonomiden başka hiçbir ölçeği olmayan Avrupalı'nınki ise kendi çapındadır bugün biz bir gerçeği hatırlamak için buradayız nedir o gerçek Avrupa bütün dünyada bugünkü sömürünün bugünkü insanlık kaybının temel nedenidir. Şeytan, bütün projelerini, Batı ve Avrupa diye, bize yutturmuştur. Bunların başında en büyük, iki yüzlü projelerinden birisi, kadın projesidir. Kadını sömürmüşlerdir. Kadını orijinal, insani kimliğinin ötesine götürmek istemişlerdir. Biz ümmeti Muhammediz. Bütün dünya bir kenara gider, biz, biz, Anamızın ayaklarının altında cennet görürüz. Eşimizi de Allahu Teala'nın Veda Hutbesindeki emaneti olarak görürüz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Veda Hutbesinde Allah'ın emaneti olarak aldınız dikkat edin buyuruyor. Biz evleniriz. Eşimiz olur erkekler olarak ama Kadının hizmetinde görürüz kendimizi. Kavvame dediği Kur'an-ı Kerim'in de, erkeğin kadının sıcak sudan soğuk suya eli değmesin diye, yüklendiği yüküdür diye inanırız biz. Ağlık değil, sorumluluktur kavvame hakkı. Birileri bunu yanlış kullanmıştır, o Kur'an'ın çizgisinde değildir. Birileri de batıl çizgiye çekmektedir, İftira etmektedir. Zaten Müslümanlarla ilgisi yoktur onun. Ama ala kulli hal bugün batının batırdığı aile, bu süreçten geçmiştir. Ümmeti Muhammed de bu bataklığa doğru çekilmek istenmektedir. Bir tek aile kalma pahasına da olsa, tek başımıza bu 7 milyarın içinde kalma pahasına da olsa, son kalan mümin kadın, son kalan mümin erkek mücadelesine hazır olmak zorundayız cihat böyle bir şeydir iman bunu gerektirmektedir velhamdülillahi rabbil alemin